Devam edelim. Evet. iki tanesi anne karnında, bir tanesi de 19 yaşında olmak üzere üç tane çocuğum vefat etti diyor. Buna sabretmenin mükafatı var mıdır? Elbette var. Yani evlat acısı kolay bir şey değildir. İster karnındayken vefat etsin, ister doğumundan sonra vefat etsin. Estaizu billahi, innemâ yufez sâvirûne ezruhum bi Allah sabr ve mükafatını hesapsız derecede verecek diyor. Yani eğer kul hakkı yoksa Allah o sabredenleri doğrudan cennetine koyacaktır. Yani bir hadis-i şerif var. Kıyamet günü bir münadi çıkacak. Efendim hesapsız cennete gidecek, gidecekler, ayağa kalsınlar diyecek. Efendim bir grup kalkacak cennete doğru gidecek. Melekler durun bakalım Nereye diyorsunuz? Kimsiniz siz? Efendim bizler sabredenleriz diyecekler. Efendim eee Peki neye sabrederdiniz? Saberna ala taatillahi ve saberna ala masiyatillahi. Allah'a itaat konusunda sabrederdik. Allah'a isyan olan şeylerden sakınma konusunda sabrederdik. Diyecekler. Onlara da bu yol cennete girelim diyecekler. Şimdi dolayısıyla bir hadis-i şerif de var. Bir kimsenin efendim, e, küçükken çocukları ölürse kıyamet günde ona e, şefaat edecektir diye yani. şefaatçi olur. Yani e, mutlaka onun eğer isyan etmediyse Allah'a sabredebildiyse onun mükafatını hesapsız derecede. Yani ben 5 vakit namazımı kıldığım zaman 10 katıyla Rabbim mükafat veriyor. 50 vakit amel defterime sevap yazdırıyor. Efendim e, diyelim ki 1 Türk lirası şuradan bir fakir verdiysem amel defterime 700 katıyla 700 lira vermiş e, gibi sevap yazdırıyor. Ama bir musibet karşısında, bir sıkıntı karşısında sabır edersen e, ona da hesapsız derecede e, Zümer suresinin 10. ayetidir. اِنَّمَا يُوَفَّذْ سَبْهُونَ اَجْرُونَ بِغَيْرِ سَبْ Allah sabır edenlere mükafatını hesapsız derecede verecek. Yani 1'e 10, 1'e 700 gibi hesap edemeyeceğimiz kadar çok sabır verici Cenab-ı Hak kuran de açıkça beyan ediyor. Yalnız sabırlı olabilirsek. Sabır da es sabru indes sadmetil ule. Sabır bir afetle, bir sıkıntıyla ilk karşılaşıldığı anda yapılan sabırdır. Hmm. Daha sonrası zaten kâreti. Şimdi adam başına sıkıntı gelince bağırıyor, çağırıyor, feryad-ı ediyor. Ondan Belki sonra la havle ve illa ve illa başlıyor. Öyle değil. Mesela birinin Medine-i Münevra'da perhemlerimizin zamanda bir kadının çocuğu ölmüş işte defletmiş, ağlıyor, sıkılıyor. O zaman niyahat edilen böyle saçlarının başlarını yolma yakasını paşasını efendim e, yırtma adeti var. Böyle artık o kadın ne yapıyorsa yani evlat acısı kolay bir şey değil. Yani feryat ediyor. Perhemlerimiz de ona yani verenin Allah, alanın Allah olduğunu, efendim sabretmesi gerektiğini söylüyor. Yani kadın peygamberimiz falan gördüğü yok. Defol başımdan diyor. Zaten yüreğim yanıyor. Yani hani onun peygamber olduğunu bile farkında. Peygamberimiz tabii insanların halini çok iyi bilen yani insan psikolojisini bilen bir e, insandı. E, bir şey demiyor. Sonra kadına diyorlar ki ya sen ne yaptın bak sana o tesellide bulunan peygamberdi. Kadıncağız çok üzülüyor. Gidiyor, gidiyor ya Resulullah özür dilerim ben sizi yani e, Gözümünü görmedi. Göremedim. Böyle bir kabalık ettim. Ee, işte beni affedin. Kusura bakmayın diyor. Peygamberimiz bunun üzerine Es sabru indes sadmetil ula. Sabır ilk isabet ettiği anda musibete tahammül gösterebilmek. Hmm. Yani ona sabır zaten tahammül et, etmek demektir. Kolay değildir. Yani şimdi siz eğer feryadı figane etmiyorsanız, bağırıp çağırmıyorsanız, Allah'a isyan etmiyorsanız e, ve e, Allah'tan gelene razı olabiliyorsanız işte o zaman Allah sabır edenlere hesap sıcaklarda mükafatını verecek. Bizim bir arkadaşımız anlatmıştı. Çalıştığı yerde birisi gelmiş baklava dağıtmış. Demişler ki hayrola bu ne nedir? E, ne oldu? Efendim bir tane işte yavrumuz oldu. E, Allah hayırlı Elesin. Analı babalı büyüsün. Sağlık afiyet versin. Bir müddet sonra bir daha baklava dağıtıyor. İşte şimdi ne oldu diyorlar. O yavru öldü diyor. Elini bunu niye dağıtıyor? Canım verirken iyiydi de alınca kötü mü diyor. Yani bunu yapabilmek kolay bir şey değil tabii. Evet. Çok büyük bir... Ben talibarik de... yıllarımda İstanbul'da, Kadıköy'de hafızlık yapıyordum. Ee, Kur'an okumasını bilen var mı diye bizim Kur'an kursuna birisi geldi. Ee, orada da ben vardım. Beni alıp götürdüler bir evde şu anda gözümün önüne geliyor efendim iki tane somya var bir bayan hekim var bu da vefat etmiş dedi ben bunu duydum Hı. yani bu da vefat etmiş deyince ne anlıyorsunuz siz Hem çocuk. öbürü de vefat ha. etmiş yok yaşlı ikisi de yaşlı. yani kadının annesi babası peş peşe aynı anda vefat etmişler şimdi ben bu kadının bir isyanını orada duydum burada söyleyemem yani Hı. öyle isyan ediyor ki ya Rabbi diyor ben şunu mu yaptım da ikisini birlikte aldım. Aldım diyor. Şunu mu yaptım? Şunu mu yaptım? Hani ben şunu mu şunu mu dediklerini hı hı. burada söylemekten hayal ediyorum. Yani bu belki 55 sene geçen bir şey. Bir türlü zihninden çıkmıyor. Unutamıyorum. Böyle olursa tabii o zaman yani karnındaki yavrusu öldü. Hı hı. Efendim, 19 yaşındaki çocuğu öldü. Böyle feryadı firan etti. Allah' ısrar ettiyse bu söylediklerimiz bunun için değildir. Evet. Evet.